Ve Gazali, hem şer'i bakımdan Hanifi fıkhını, derinlemekte olan Hanifi fıkhını, keni, inancını ve Sünye'li ön plana çıkartmıştır. Çok güzel eserleri var, halen de geçebilir eserler. Kırtak olursak ama bu da, herkes eline geçince onları azalttık. Gazali de güzeldir. <gülüyor> Yemin basıldı. Gazali hem ilmi hem gönlü ele almıştı ama bir yerde de ilmi bir yerde bırakması bilmiştir. Bünürle gitmiştir. Gönlü öpüne almıştı Fakat ilmi de bir yere kadar kullanmıştı Gazali. Ee, İslam İslamiyet'te, hem İslam şeriatının hem de İslam tasavvurunun en büyük dileklerinden birisidir. Gazali. Eserleri ilahiyat vakitinde okulmuş. Gazali. Ebu Hamid bin Muhammed bin Muhammed. Muhammed oğlu Muhammed. Ve dedesi e, Hamid, onun oğlu Muhammed, yani babası kendi adı Muhammed. Kelamcı İslam filozofu kelam ilim dedik ya kelam kelam tasavvuf tasavvufla şeriat arasında bir köprüdür. O şeriatın o şey ne kadır Tasavvufa bağlayan bir köprüdür. Kelam şimdi biz okuyamıyoruz burada ama ee, Selam kitapları vardı, bunlardan seçelim de birkaç tanesini arkadaşlar da avzuya edelim, avzuya edelim alsın. Onu okumanız lazım, selamı okumanız lazım. Tasovu geçebilmemiz için, şimdi Dörnevlak diye tasovu gidiyoruz. Gerçi yumuşatmak, yumuşattık ama ne doğrusu bir o selamın dönüş havasını bir okumak lazım. Bizim zamanımız da yok ona. Şimdi o kelam uzun sürer, tasavvuku at, at, at, atlarız, tasavvuku çok geç kalıyoruz, meslebi anlamakta zorlanıyoruz. Tabi ki meslebi tasavvuku iyi, iyi, iyi, iyi bilmek lazım, tasavvuku ondan sonra meslebi okumak lazım. Çünkü Hz. Bir seyri sürdüğünü yazmıştır, yazdırmıştır. O da geniş ölçüde tasavvuku, kelimada yazmıştır. Bilmemiz lazım. Kerem'incu İslam filozofları Tuz şehrinde 1058 miladi Tuz'ta doğmuş. Nerede oldu, olduğunu bilemiyorum. 1111'de ölmüş yalnız. Aristoteles ve Piloton felsefesini incelemiş, tepkid etmiş. Bir filozof hem de e, hüküsupi. Aklı dayanan felsefeyi benimsemiyor. Evet felsefeyi tetkip etki ama o benim harcamayayım. Ben felsefede daha başka bir yol, yol insanım diyerek onu yaratmışım. Aklı dayanan felsefeyi benimsemedi ama onu direkt kullanıyordu. Ben bunu seçtiğim cümleler aldım. Hepsini yazamam. çok büyük bir şey. Akla, evet, akıl insanı yanıltır. Hani beşer şaşar diyerek ben de söyledim, daha geniş manada hani insan şaşar, beşer insandır. Beşer şaşar, yine şaşar, akılın sayısında şaşırdım, aklını kullansa şaşmaz belki aklını da şaşırdı belki de. E, akıl insanı yolda yalurtabilir. İnsan düşüncesi, insan her zaman doğru karar veremez. Yalındığımız zaman olur. Zararı çekeriz. Akıl, insanı hakikate götürecek düşke değildir. Akıl bizi bir yere kadar götürür. Ama onun üzerine bazı insanda Aklım sığ yukarı kürede harita açmıştı inci. Akıl insanı o belli bir şey değil, benim simantiktir. Mantıkta ben takayabilirim. Akıl o o o o o o o o başka diye onu o bırakır. Hadi Peygamber de bir yere kadar aklıya gitmiştir, o o o o o o o o o o o o o ya kadar işare etti. kadar aklıyla gitti. Ondan sonra ruhuyla gitti. Coşkun yani, yani, gitti. Allah katıyla akıla varılmaz. Allah, Allah katına gönlünle varılır. Akıl Allah ilave edemezsin. Her türlü şüphenin ötesinde kesine varacak yol imandır. Bir şeyi iman ettiyse, iste ile istemadde iste istemadan edinen bizi sonuna götürecek bir imandır. O yoldaki o, o yoldaki inancımız bizi son noktaya kadar götürür. Ama dini yoldaki iman o seni Allah'a götür başyor. Baş yere götürür zaten. Tam bir yol gösterir. Platon felsefesini çürüttü. Yani aklın her şeye hakim. biliyorsun İbn-i Rüşt'te, Platon ve e, Berson. Arada büyük köprü. Ama Berson'un büyük ayağı şey, tasavvuftadır. Küçük ayağı, artık öyledir küçük bir şey, ilimdedir. Fakat büyük inancı tasavvuftu Berson'un ve son batının son zamana en büyük e, biyotoplarında ve İslam tarzı en yakın insandır. İlleti ula İlleti ula demek ilk sebep. Yani taviyyuni eder. İlleti ula sebep, ilk sebep. E, biliyorsunuz Allah Allah La ta'yün ta'yün nedir? La ta'yün nedir? Kapalı bir yerde de Allah bilinmez. Bilinmez. Allah temizül etti. Yani kendini bildirmiş aşağı indirdi. Kendini tanıtmak için. Çünkü biz aklımız o la ta'yün içindeki cevabı bilmez. kapalı. Zaten kendisi bir ahmaday, ahmaday yıldır. Ama bu bulut, kapalı sandık bir şey içi, içinde. Büyük para Ama Allah bizi, sıfatlarını ve isimlerini etmekte, didirmekle kendini bir nefes tanıttı. Tanıyabildiğiniz kadar. En başta Esma'yı üstasına, yani isim ve sıfatlarını <gülüyor> ortaya koydu. Ama hangisi ne olduğunu bilemiyoruz. Karışık. Taayyuni evvel veyahut da birinci taayyün. İkinci taayyünde bu şeyler her esma ve sıfat kendini tanıttı. Ben Rahman'ım dedi, ben Rahim'im dedi, ben Hayyum dedi, ben Kayyum dedi herkes bütün esmaları tanıdık. tanıdık. Ondan sonraki gelenlerde ruhlar ve ayağın sabitleri Kurban topladı. İşte işte şu büyük ahdi imzaladık. Sen bizim Rabbimizsin dedik. Rabbimizsin dedik Onun için üç gün buradaydık ee, biz. Tabarden birimdi tamam biliyoruz. İsteyende ee, hayır sen bizim Rabbimiz değilsin dedi. Onları bir yere yiyorlar. Kimisi de kaldı. Herkes gene aynı şekilde dünyaya geliyor. İşte illeti ola. Demek, ilk teâlbem. Allah'ın kendisini gösterdiği ilk teâlbem ve ilk sebep. İlliyet, sebep. İlliyeti ula, ilk sebep, akıl ve akıl ile kavranamaz. Ne kadar düşünürsünüz, düşünem Allah'ı, Iade edemez, i̇ade edemez, en büyük akıllardır Allah'ın iade edemez. Bu kainat bu sıkleti çekmez. Sıklet ağırlık demektir. Bu kainat bu ağırlığı Allah'ın o fikrini ağırlığı çekip tayin edemeyiz, kaçırırız. Hazretlerden beri ha, hadisi vardır. Allah'ın zatıyla meşgul olmayı. Sıfatlarıyla meşgul olmalı. Onun için biz Allah'ın zat ile meşhur olmayacağız. Zat, la ta'lindedir. Kendini göstermedi sadece. Eserleri yani, tecellileri biz Allah'a tanımıyoruz. Başka bilemiyoruz. İl-ül'e, akıl ile kavgalamaz. Kesin bilgi, ancak sezgi ile, duyuş ile. Duyuş, bak Dönüldüğü bir şey var. Sezgi. sevgi sezgide akıl düşüncedir. Sezgi gönülden gelen bir şey değil mi? Şey de Gazali'de kalp sözünün ayrı bir manası vardır. Kalbi herkes gibi direkt senedir atan, pompa O yürek can yani insan onu o canın temsilci olduğu için bir yerde hayatın e, temsilcisi olduğu için kalp çoypasa insan yaşamaz. Hayatın temsilcisi olduğu için kalp onu biz ruhunla e, ruh orada deriz argünüz. Bak yürü orda dedi gidelim. Kalp kalp nedir olduğünde ben bende bende pek bizi yok. Bu yürek Gazali'de, Gazali'de ikinci ada şapka var Gazali. Kalp sözünün ayrı bir manası vardır. Gönül, kalp manevi, manevi bir cevherdir. Yani kalp manevi bir cevherdir. Gönül demişiz, Artık parantez aldık. Kalp öyle, öyle diyoruz kalamı bitabı diyor kardeşim orada bunu gönül Bizde de gönül karttır yani tasavvufta gönül denişe kalp hayalden gönüledir. Kalp yani maddi hayalden şey olduğuna göre tüm olduğuna göre onu diye öyle zannediyoruz. Gene bir anlamı Şimdi gönül manevi bir şey Göremezsiniz. Gönül sıkılıyor. Neresi diye sıkılıyor. Gönlüm bu düşen Evet, şen şatiriz ama o şen şatiriz nerede? Öyle miyiz? Ya hainize, ah, ahmalize, ya bugün Can Çavuz sık mı görürüz? Ya, sıkıldım ama nerem sıkıldır, biliyorum ki. Görmüş, sıkıldım işte. İnsan bütün hakikatleri onunla bulabilir. Çünkü da bunu göz ayıdan aldığım birkaç cümledir. Şimdi bir kere, rastgele aldığım göksel bir büyük e, deriye olmadır. Eee insan bütün e, hakikatleri onunla bulabilir. Gönül gönülle bulacaksın. Gönül düşüncesiyle. Akıl gücnesi biliyse, kere düşüncesiyle, gönlün hissi. Akıl şaşar, ruh şaşar. Riyaziye, eskiden matematik riyaziye denirdi. Riyaziye. Ben abur riyaziye okudu, ben. 9. sınıfı çıkardım riyaziye derdik. Biz matematik matematiğiyoruz. Şimdi aritmetik, matematik diyorlar. Yani aritmetik, geometri, matematik böyle maksud koyuyorlar. Tabii geometriden de bakabil koyuyorlar. Ek onu eve içeri girdi onu bil Yüksek matematik de önümü buldu. E, e, e, e, ne kadar matematik şey, şey varsa hepsi matematik dalı ismi altında dolanır. Matematik, mantık. Matematik en büyük mantık. İnsanda matematik kafa varsa o insan yolunu şaşmaz. Hayatını şaşırmaz matematik kafa. <gülüyor> mantık, metafizik. Metafizik in mantıklı yoktur. Mantık gövne biline şeylerdir. Metafizik demek yani fizik ötesi. Mantık fiziktir, kendisidir. Mantık fizikle sonuçluyor. Mantık arkada. Yoktur. Fizik ötesi bizim kabul etti yakın bir şeyde madde, tasavvuk de belli Ama ee, tasavvubun madde tarafıdır, o da. insani ilimler, insani ilimler, elde etmenin iki yolu varmış. Yani, matematik, mantık, metafizik, insani ilimlere elde etmenin iki yolu varmış. Birinci yolu, insanı öğrenme yolu, insani orada öğrenme yolu. Yani, bu ne? İlahi öğrenme yolu denir, insanı öğrenme yolu. E, tasavvuf insanı akılla kavrayamayacağı hakikatlere ulaştırır. Demek ki e, maddi ilimler bizi hakikatlere götüremiyor. Biz belli sahada e, fiziki ilimler, maddi, maddi ilimler insanı bir sahada ancak hasil ettiren, ötesine götürebilir. Tasobun temeli sağduyuyla kavranan insandır. Demek ki tasobun temeli sadu iyi niyet. Zaten kötü niyetin yoktur. Her şey iyi niyet yapacağız. Şimdi birisi sana Yalan söyle, değil mi? Seçilen. bana biri birisi yalan söylese, ne der? Ne Ama yalan söylemiştim. O yalanın ne kadar müddet Çıkma fırsı mümkün değildir. Bir iki üç yalan söyle bizim tek Türk, hocamız biz var der. Ya falan. Ya bir yalan, iki yalan Sonra neyi yalan neyi doğru söylediniz hiç açılırız biz. doğru söylediği yalan işki hayatında çıksın. Doğru isim. Yani bir uçuyor. İman insanı bütün varlıkların tek yaratıcısı olan Allah'a götürür. İman inanç bütün kainatın varlıklarını tek yaratıcısı olan başka yaratanın yok. Ya yani ben bir eser yaptım? Atma sen de ne eser yapıyorsun sen? Sibidi kiminin nereden korkacaklığını çektiğini Bir, tek ki seni Allah'a götüren tek şey senin içindeki buna Allah inanacaktır, Allah inanacaktır. Ona güvendirmeyi yorum açacaktır, belki ki mutlaka mendilim var ki, vaci bir vücut olan Allah, Yalnız kendi zatı ile vardır bilgisi sanırsındır, vaci bir vücut. Nedir vaci bir vücut? Olması mutlak olan, mecbur olan, vaci bir, vaci bir Allah Allah vaci bir vücut Hazretleri'dir, değil mi? Allah'ın olması mecburdur. Bütün bir bütün insanların meydana gelmesi için bütmüş lazımdır mümkün olan, yapılmazsa yapması mümkün olan güç, vacibi vücut, Allah'tır. Başka hiçbir güç, çünkü kendini yardım getirmez. Onun için Allah vacibi vücuttur. Yani Allah'ın olması mecburdur bir yerde. Böyle söyleyeyim, belki, belki böyle birer fazla bir, bir, bir, bir, bir iddia ama şöyle, e, Allah'ın mutlaka varlığının e, bir nişanesidir, vacibi vücut olması. Çünkü bu kainatı Güç yaratır, o güç de Allah'tır. Yok. Onun için Allah varcı ve vücuttur, yani mutlaka vardır, olması lazımdır. Hı. Şimdi anladın değil mi? Hı. Bilgisi sınırsızdır, çünkü âlimdir. Evet. Kötü adam sözüne gelin Fareci. <gülüyor> Selam. Eyvallah. Evet. Allah'ın bilgisi sınırsız. Allah'ın bir şeyine sinir ya ya bir şey. Allah'ın bir şeyine sinir. İhanatı sonlu mu sonsuz mu olarak kabul eden nasılsa her gün yeni bir şey de bulunmuyor. Sınırsız haydi diyor. Bilemediğin bilebildiği ve bilemediği kainatı en sonunda ufak bir hisle ulaşan anlamlı bir insanı. Bu her Hiçbir şeyde bağlı gelmiyor. Kendi bitmemi yapıyor. <gülüyor> Yaptığı da mutlaka takip eder. Hayır Allah bütün kainatı varlık kavramı altında toplayan her şeyi sonsuz bilgisi ile tutşadır. Allah kainat bir dediğimiz e, kainat görmeyen yani mükemmel et içindekiler kainet içindeki o da bizim o da içindeyiz. Burası bu oda kainestey biz de içinde mükemmel etiz. Kainet ve içindeki bundan mükemmel etin bu kavram altında, bu nam altında ki her şeyin yaratıcısı Allah bilgisiyle, bunu kendisi kendine ait bilgiyle, alim sıfatı, bilgiler, bütün mükeranatı ihata eder. Bu ihata kelimesi üstüne çok duyuyorum. İhata eder, kuşatır her şeyi, dışarıda en ufak bir nesne kalmamacasına kaplar. İhata'nın manası budur. İhata kuşatır. Şimdi bu daha çok. Bunu ben meydan Şöyle aldım, içinden 5-6 tane kelimeleri seçtim aldım, cümle seçtim var daha çok var. Asıl e, e, şey hakkında, e, gazel hakkında kitaplardan bunu okumak lazımdır. Bunlar var ama onlar e, özeldir, herkes alıp okuyabilir, bilinirse diğer kainatı şöyle, toplu alıp Gazali'yi anlatan kitap, farklıysa alırız inşallah. Gazel hakkında ben bu tabii ki yapıyor. Ben bir şey düşünmek Şimdi geçen haftada bir rüçlü anlattık bu şey e, İspanyalı İspanya endüstriyel alim bir daha ziyade akılcı akıl Bakın çok kimler insan İspanyolcuyu biliyor akılcı Felsefoc her şeyi bir İslatı şahidi adayan bir insan ve buna da ya da Avrupa felsefesini umiyette kabul etmişti ama İslam tasavvufunda iki bir yıl üstünde bir hisse payesi derdi, vardır. bir ve bir devir dönüsünde hissesi var, böyle yani geniştirmiş, çok geniş bir alem. Şimdi e, şurada üç yaslı statürlük bir şey kalmıştı. İbn-i Rüştü statürlük, da yine. İbn-i Rüştü'ye gelinceydi. Şimdi anlattı, bir sürü hat mevlana'nın Mevlana fikirle anlattı, şunu anlattı, bunu şu anlattı. Şimdi bir de bir akılcı İbn-i derince. Ben başlıyoruz mış şimdi ki noter beklediğim şikayet için anemi bir şey var mı? En ufak bir şey başta anemi dediğimiz söyleyin de kalmasın arkadaşlar. Yani. Nasıl? Var mı çöpte? Şimdi bu iki büyükten daha evet alıp sonra o kutu sonra bir daha gelecek. O, o, o başlıkla gelecek. İbn-i Rüşdün felsefete girecek. <gülüyor> bir ne, Nevzat Bey vardı, Allah rahmet eylesin öldü, Büyük bir tasavvuf adamdı. Onda bir kilo var. Büyük bir tefekirimiz Nevzat Ayaz Bey İbn-i Rüşdün felsefesi adlı eserinin Sufiye bahsinde, tarih Nazar hakkında İbnü i Yürş'ten müthalasyon şöyle geçti. Şimdi daha eve giderse bir tarih-i yani görmek yoluyla bir de e, ikinci bir yol var. O yolu da burada söyleyeceğiz. E, delillerle her şeyi alakalı. Görün. Hani şey var, bize, bir şey yok. Bir de bilmeyen yakın var ya. O İbn-i Yürş'e onu koyuyor. Halbuki göz hali Ayniyen yakın da geçmiş, akıllıya, akıllıya girmiş bir insan. i̇bn yakınına onun tevki geliyor. İbn-i Rüşt'ün şöyle göz, göstereyim. İbn-i Rüşt, Sufriye yani e, Eylül Sufri İslâm e, tasavvuku, mutasavvuklardan bahsediyor. Mutasavvuk yolları nazarı bir takım mukkat demelerden mürekkep değildir. Mukkat demeli, demeli bir iş. Yani bir takım ön, ön sözlerden ibaret değildir diyor. Cenab-ı Hakk'a veya Cenab-ı Hakk'ın gayr-i mevcudatta taalluk eden marifet nefsin şahfani bir takım arızalarından tecid edilerek maddi olan mevzua Fikret-i Bunu daha ileride edecek. Bu neyse. Fikret-i Teveccüh'ünden kendisi ilka olan bir şeydir diyor. Yani, e, bizim yolumuz diyor, ilmi yol, bir takım e, fikri, fikret, fikri, fikir, e, fikir, e, fikir, e, fikir, e, fikir demektir, bir takım Öns yani kitapların ön sözü var ya orada o kitabı kısaca anlatır mevzu. Onlardan mürekkep değildir diyor. Bir ilme dayanan fakat diyor e, dini düşüncelerinden de ileri değildir diyor. Bu sadece bir şahit şuhuttan görebildiğimiz kadarıyla tek eden bir yol diyor. Ve müteakiben, ondan sonra şey diyor, bu yolun varlığını teslim esek bile, kabul etsek bile insanlara insan olmak itibariyle şamil olacak bir yol değildir. Yani kendi felsefesine çıkar yol olmadığını ama böyle bir yolun da mevcut olduğunu gösteriyor. Ama bu yol çıkar bir yol değildir diyor. Ee, insanlığın e, varlığını, insanlığı varlığı veda çıkacak bir yol değildir. Ancak maddi varlığı anlatabilecek bir yoldur. Bu da insanlığı ne oldu anlatacak bir yol değildir diyor. Kur'an-ı Kerim'in baştan başa nazarı itibar ettiğini öyle öne sürüyorum. Sonra kitabın 43. 43. sayfasının i̇bn Rüşt, Cenab-ı Hakk'ın Allah'ın İbrahim Aleyhisselam'ın şimdi bu nazar yolu, yani görüş göremekten yapılan şahitli ispatlı yol. Bir de şahitli ispatlı olmayan gönül yolu. Onu, onu, onu anlatacak. O da gazalinin. Bu İbn-i Rüşt'ün yolu. Bu yolu da için bu yolun değil, geçerlilerinin aslında her iki yolda kullanılır, her iki yolda kullanır. Bir İlim, ilimdir, ilmi de al, Çin'de olsa al, gönlü de al, ikisini birden kur, sadece ilimle yola çıkılmaz, sadece gönülden de yola çıkılmaz, bir yerde ilmi kullanacaksın, bir yerde gönlü kullanacaksın, ikisini birden kullanacaksın. Bir yerde yol bitti, arabayı terk et daha, yayan tırma diyelim, gönül bu İbrahim Aleyhisselam'a, işte İbrahim'e göklerde ve yerdeki hükümran, hükümranlığımızı, hakimiyetimizi gösteririz. Neydi Hazreti İbrahim'i gördü? Yıldızlara baktı, baktı halk, halk umutlara ya bunlar kendi yapıyor, kendi inanıyor. Bunlara, bunlar, bunlar Allah değildir diyor. Bir de bu inanıyor. Ona iman ediyor ama Allah nerede acaba diyor. Araştırmaya başlıyor. Evet, evet, Allah bence bir şey yok. Göklere bakıyor, yıldızlar var. Erişilmesi mümkün olmayan yıldızlar. Kimi parlak, kimi zahip gibi. Ha işte bunlar diyor. Allah bu diyor. Onun için en, en, en, en oranı Allah'tır, diyor. Ona bakın. Fakat sabah oluyor, yıldız kalmıyor ortada. Ya ona Allah, Allah, Allah, benim inandığım Allah bunlar değil, diyor. Yani Allah dediğin, hep daim gidiyor. Göze görünür bir şey, bak bir çıktı, olmaz Allah. Ona iki yıldızın inanmaktan vazgeçiyor. Bir metodolustralarda ay, ay çıkıyor, bunun pul, kocaman ay. ''Allah vurdum.'' diyor. Ayrıca karar diyor, kararlıyor, küçülüyor, diyor. Yok diyor, ''Bu da Allah dövcek.'' Diyor, diyor. Onu görüyor, gördüm. Nazar. İşte i̇bn Rüşd'ün felsefesi bu. Görerek en ben aynan yaptım. İnmen yaptım, şahit. Kuş, kuş, içinde. Var mı da yalan söylenir? Yok. Görmek bu aynı Ayrıca geliyor. Genelde güneş çıkıyor, sıcak, böyle tıkkaya, ayak yetleniyor. Ha işte Allah muhakkak ediliyor. O ediyor, batıyor. Yok, bu, da, bu da Allah. Evet, Allah diyor. Ha. Şimdi, burada... Şey, Allah Kur'an-ı Kerim'de şey, bir rüşt Kur'an-ı bir ayet alıyor. Diyor ki, Cenab-ı Hakk'ın, o ayeti bize kendi ağzından anlatıyor. Ayet olduğu gibi alıyor da, kendi ağzından anlatıyor. Cenab-ı Hakk'ın, Allah'ın yani, İbrahim aleyhisselama, işte İbrahim'e, göklerde ve yerdeki hükümranlığımızı hakimiyetimizi öyle gösteririz. Ayet güneş ve güzel gösterir. En sonunda onların hayır bunlar Allah değil diye kendine Allah diye görüntü bir şeyler artık bunlar değil, o da bir şey yok. Allah'ı bir süpürlük diyorum, göremiyoruz diyor. Allah sabrı diyor, göremiyoruz. Bu da kendisinin İlhan sahiplerinden, İlhan. Onu geçen so hmm. sormuştum, İlhan yeğenle anlatırlar, ne ki? Yani İlhanmış, yani, yeğen yok. Onu bunu yazdıysan tavsiye edeyim çok ben İlhan'ı. İykan'ı sildik. Bir şeyi kesinlikle bilme, İykan. Y'yi silin. İykan, bir şeyi kesinlikle bilme. Sağlanmış, inanmaz. Demek ki bu da kesin İykan'ın sahiplerinden olmasını temin içindir. Demek ki, hadi, Hazreti İbrahim'e Allah kendisini kesinlikle bildirdi. Ne ay, ne güneş, ne yıldız. Bir i̇man da etti. Bir Allah var. Buna iman etti. Ayet-i Celisi nazarın ehemiyetini göstermektedir. Şimdi tarihin i nazar e, görüş yoluyla bizdeki aynaya yakın bir mevla. Hacı, Hacı Bani Belediye anlattı. Bayram kendini bildi. Dölyeni onda buldu. Ulan o kendi oldu. Büyümek, bulmak, olmaktı. Kasabun iş ana temel. Burada hadi İbrahim Hz. Şey, e, İbn-i Rüş, bilmeyi, bilme yolunu tercih etti. Ama o bilme yolunu Görgü var var. Aynı yakınında orada görgü. de. Hz. İbrahim'in o macerası yani ayı güneşi bir bir tarafı Allah emanetesi aynı yakınında. Bir hakikatı nazar tarihi yani görüş bunu marifete müsurun. Müsul içinde olmak. Ulaşmak. var. Bakabilen bir su. Usul bir yere varmak. Ulaşmak. Pire ve geyen nazarı tarih yoluyla marifete aslına ulaşmak kuvvetli bir medyedir başlangıçtır. Yani yolun başı. Böyle bir yola ancak efendim, şahitlikle delil delille yaklaşabilirsin. Delili bul, ona inan, ondan sonra iman et. Sırasıyla. İlmin ve tefekkürün tefekkür düşünce biliyorsunuz. Delil düşünce. İlmin ve tefekkürün İlk marifet vasıtası bu yoldur. Yani görerek, istifad ederekdir. İlim. Başta Allah'a ilimle varız. İlme yakın olmak lazım. Ben onu görmek lazım. İlim. Başta <gülüyor> ilimle varız. Bütün veliler bilmişlerdir. Peygamber de başlı bilir. Demek ki 20, 20 metre bekirin ilk market ilk barajca nokta görerekten bilerekten yapmaktadır. Fakat dediğimiz gibi sufiye göre yani egi göre bu yolda eşyanın maniyeti hakkında bir şey elde edilemez. Bir yere kadar her şeye onla varamazsın. Bir yoldur. Var ama yol bir yerde bitiyor. İlmen yakın yok. Onun üstünde bir ledün ilmi vardır ki Allah ilmi. Ledün ilmi Allah ilmidir. Vardır ki ilmin mertebelerinin safalarının müntehası, sonu budur. Ledünden sonra bir ilim yok. Her şey Allah ilmi. Ondan sonra bir ilim yok. Olakı da var ondan sonra yok. Nedir ilmi? Hakikaten vasıl olmak. İlmi. Her şey ilmine sonucu budur. Bu ilim ancak cismani kesabetten, cisimlerden. Kesabet hani şunun en boyu ağırlığı falan Kesabet. <gülüyor> Hatta biz özgün ağırlığı eskiden Kesap ettirdik, fizikteki özgür ağırla var bir bir, bir santimetre küpün ağırlığı özgür ağırlık, bir ettirdik. Efendim. Bütün bu ilim ancak cismani kesap madde hanede, ticari ettirdik, ondan sıyrılmak da, sıyrılmak da derin bir mücadele içinde keptiriz zat, Ve sıfat ederek Allah'ın zatı ve sıfatlarını soyunacaksın. Soyunacaksın. Hakkın sıfatında pani olmaktır. Bütün bunları artık efendim eğer hakikate varmak istiyorsan maddi ilminden tamamen soyunacaksın ve Allah ilmiyle ilmiyle döne gireceksin. Allah'a varmanın yolu. Tamamen maddeden sıyılmak. Tecedür ettin. Ondan sıyılmak. Demek ki maddeyle Allah'a varlamıyor. kızacak Maddeyle Allah'a varlamıyor. Maddi bilgilerle Allah'a varlamıyor. Allah'a için Maddi bilgileri bir kenara atacaksın. Ve o manevi bilgilerle Allah'a varacaksın, var varacaksın, işte ancak o vakit, hakikat kalbimizde tecelliyeye başlar, görünmeye başlar. Hepinize şahit olmuşsunuzdur. İçinize bir takım Allah'a ait duygular filizlenmeye başlar. İçimiz titrer, güyalarımıza girer. Bir takım bir takım ilahi bilgileri verirler. O zaman ha, madde de da sığılmadık ama yavaş, yavaş yavaş yavaş filizlenmeye başlıyor. Öyle bir an gelecek ki ha, bu madde artık benim işime yaramıyor. Bir tane bırakın Ya yani Bu zaman ister <gülüyor> Nitekim Kur'an-ı Kerim'de zikredildiği anlatım veçile Musa'ya Tur Dağındaki tecrübe bakın Hazreti İbrahim İbrahim'le Hz. Musa olan şey farklı bir meydana. hadi hadi Musa'nın gördüğü şeyler bu hakikatin en yüksek bir örneğidir. Tur Dağında Hazreti Musa bütün bildiği şeyleri bir kenara bıraktı. Ya seni seni seni görmek istiyorum. Musa beni göremezsin. Dünya gözleri beni görür. Yarabbi görmek istiyorum. öyle mi? Bir daha bak, baktığı daha parçalandı. Allah öğretecek. şimdi oldu? bunu hiçbir ilim kabul etmez. Hiçbir maddi ilim bunu kabul etmez Bir bakışta daha parçalandı. Ama bunu ne ancak? Iman. iman, Allah ilmi kabul eder. Burada Hz. Musa anlatıyor. Söyleyeyim de. Hz. Musa Tur'da, tur Sinan Sina Yarımadası'nda bir dağ, Kayalık bir dağ. Allah'ı görmek iştiyak. İştiyak Avzuları isteklerin son hadde varması. İştiyak. Hazreti Tur'da Tanrı'yı görmek iştiyakındadır. Oradaki Tanrı'da Allah. Cenab-ı Hak Musa'yı beni göremezsin. Dedim. Turdan işe gelerek, ancak oraya nazar et, buyur. Çünkü karşıdaki dağa bakıyor. Bunu biz e, kuran kelim okuduk. Bir anda da parça parça olur ve Musa derin bir haşyet içinde düşer. Haşret buradaki haşyet sonsuz bir korku, sonsuz gitilmiyor şeyler, her şey Aşere, deşimi, korku, sayıklama bir takım insanın korktuğu zaman da bir hareketler, hareketler. Yalnız bir de haşyetin başka bir manası var. Sevgi. Sevgi ve korkunun aynı anda olması. Allah sevgisi. Sevgi ve korkuya dayanır. Efendim. Efendim. Şimdi derse biraz araya misin ya? Evet. Böyle böyle. 4 ekranda buradayız. Evet. Tamam, esle yapalım. sevgisi korku ve haşyet. Yalnız bir fark var. Korku burada e, cehennemde yanmak falan filan korkusu değil. Ya Allah'ın bizi sevmeme korkusu. Allah'ın bize sırtın dönmesi korkusu. Allah'ın bize ilgisini kesmez ama e, kucaklamaz. Korku o. Bir de sevgi. İşte bu sevgiyle bu korku bir arada işte. İşte Allah sevgisi olur. Asıl sevgi de olur aslında. Allah mutlak Allah, Allah sevgisi olur. Daha parça parça ve Musa derin bir haşet içinde düşer. Bayılır. Yani bu tecelli oluş anında, anında Musa'nın beşeri sıfatları bütün insanlığı vasıpları tamamıyla hakkın sıfatlarını iktisap etmişti. Allah'ın sıfatlarına bürünmüştü, onun sıfatlarına bıraktı ve tamamen Allah'ın sıfatlarına büründü. Yani O oldu. Bakın zaten orta olmadı. İçinde ondan başka bir şey kalmadı. O olmak başka şey ama kelime noktasında, mana noktasında şey yapamıyoruz. O oldu. tamamen Allah'ın benliğine büründü. Ve ancak bu teptili sıfat, zaten yoksa teptili sıfat dedi, bütün insan sıfatlardan sığınacaktı. Sıfat ve hatta teptili zat kendi şahsını bıraktı, şahsiyetini, Allah şahsiyetine büründü. Hatta, hatta. Ve didara Allah'ın yüzünü görmeye nasıl oldu. Bu da e, şey bu da görüş yolu ama diğer yolda karışık. Üçüncü yol ikinci yolu olacak. Anlayabildim çok şimdi. Buraya kadar şimdi biraz karışık, anlaşılması zor. Ama tövbe oldu. Kavruyamadı, anlayamadı. Ayıp anlayamadı bir yer vardı. Sorun. Hiç geçiş, hiç çekilmeden geç, Anlam adresini anlayayım adet deyin. Tekrar görüyor Görülüyor ki ne mertebe imanı nazara nazar olsun. Yani bu da nazar yolu. Bir, bir yol var görür ki ne mertebe imanı, nazar olursa olsun, bu nefis kesafeti içerisinde, dünya şartları içerisinde cüz'i aklı, Allah'ımız dünye, dünyevi aklı rehber yapan, yapan filozofların, ilim adamlarını, ulema-i <gülüyor> zahirenin, zahir imanlarını, yani sade şeriata şer'i bağlı kalmış falan insanların istinad ettikleri delil ve burhanlarla delillerle hakikate kavramaya imkan yoktur. Hakikati diye Allah'ı kavramaya imkan yoktur. Şükrü da şimdekiler anlaşılmaz gibi görünemiş yani elin şeyi eee Allah'a ulaşmak, fakat maddi yollarla Allah'a evet. ulaşmak mümkün değil. İşin kestimisi bu. Bunun Şey bu. Aş, şimdi açıyor. Yani kesti, bakın bunca sayfada bir tek şey. Cismani ilimlerle Aa var Soru sorayım dedim. Eee, kalben yaşanılan, hani aklın almadığı kalben yaşanan bazı deneyimlerden sonra insan yine hayatta bilinci genişliyor. Fakat bu aklı da genişletir mi? Yani akıl da bunu da, hani sonuçta o tecrübeleri yaşadı ama sonuçta aynı akılla hani bu dünyada hani bilinç tabii ki genişliyor, yemin ediyorum. Bilinci açılıyor. Fakat bunu kalben bu dünyayı bu dünyayı da yansıtabilir mi? Yoksa ikisi yine ayrı mı kalacak? Şimdi, asıl ikisi birden Akılda genişleyebilir mi o zaman? Tabii, şimdi başta akıl mı? Başta akli olan şey anlayacağız, bakın ne diyeyim, nazar yolu, nazar yolu, görüş yolu. Başta bir devriyle mi gideceğiz işte, ilim yolu. İlim yolu olmasa ha, çok fevkalı insana vardır ki, onlar bilmeden de gide başka onun, onun pek az fakat normal noktadan ilmi olarak bir şeyler bilmemiz lazım. O senin dediğin o evet sen aklın var bir düşüyor ama aynı zamanda kalbindeki o fikir aklı bir kene bırakıyor, başka alimlere gidiyor, görüyor geliyor tekrar eski haline dönüyorsun. Bu. İkinci, yani hem akıl hem öbür yok. Peki bu döndükten sonra bu akıl sürekli bunu inkar etmeye mi çalışıyor, çalışması mı olmadı, Hani inkar etmiyorsa korkuyorsun söyleniyor, an an anlamıyorsun öyle yani, bir şey, işte. hakkına varmıyorsun. Bu da ee, nazari bir değer, yani nazar görekli olan bir görev Orada İbriyemiş görüyor, anlatıyor fakat e, Gazali o görüşü biliyor ama benimseyemem, bunun Hakk'a var olmayız ama onu Hakk'a var biliyor. biliyor. Öbür ürünler haberi var, o ilmi kullandı, evet ama o ürünler, artık oraya var olmayacağını o da bilgidir, o da daha azıcık da var, o bilgi olmasa statübün anlayamaz. O da pasamak. O pasama basıyor. O da nimetiber. Onun o söylediği nimetiberdi ki ekleniyor. Aşağıdaki meslevi tercümeleri bunu